Genel hayat akışı toplumları öylesine etkilemiş ki insanlar bazı kalıpları hiç eleştirmeden aldıkları gibi devretmekteler. Maalesef dini inançlar da böyle. Toplumlar dini inançları söz konusu olduğunda tamamen duyarsızlaşıyorlar. Sakın zannetmeyin ki günümüz Hristiyan, Yahudi ve diğer dini toplumları dinlerini bilerek yaşıyor. Adeta futbol takımı taraftarları gibi insanlar akıl mantık kullanmadan her türlü zemin ve ortamda doğru zannettikleri dinlerini körü körüne savunuyorlar. Müslümanlar içinse durum biraz daha farklı olmalı. Müslüman teslim olmuş anlamına gelir. Tüm dinlerin özü olan İslamiyet'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim, insanlar arasında bayrım yapmaksızın onu okuyan herkese Yüce Allah'ın öğütlerini öğretmekte ve yol göstermektedir. İlginçtir ki dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i sadece orijinal metni olan Arapçadan okumaktadırlar. Halbuki 1,4 milyar dünya Müslüman nüfusunun sadece 246 milyonu yani %17'si Arapçayı ana dili olarak kullanmaktadır. Bu da bize Müslümanların %83'ünün anlamadığı bir lisan olan Arapçayı kullanarak Rabbisiyle iletişim kurma çabasında olduğunu göstermektedir. Hatta nasıl ki biz Türkler 300-400 sene önceki Türkçeyi sadeleştirmeden anlayamıyorsak günümüz Arapları da aynı şekilde 1400 sene önce inen Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını sadeleştirmeden anlayamıyorlar. Peki Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i sadece az bir grup kulları anlasın ve diğerlerine anlatsın, diğerleri de anlamasa da Arapça öz metninden bir ömür okusun, sevap kazansın diye mi indirdi? Böyle bir varsayım Yüce Allah'ın el-al yani gerçek adalet sahibi ismine katiyen uygun düşmüyor. Kulları arasında adil olan Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'ini de aynen dondurucuda uzun yıllar bozulmadan durabilen gıdalar gibi Arapça olarak muhafaza etmektedir. Kim hangi asırda, hangi lisan üzere alıp Kur'an-ı Kerim'i işler, meal ederse, işte o zaman Kur'an-ı Kerim, gerçek kullanım şeklini almaktadır. Nasıl ki karnı aç olan bir kimse dondurucudaki gıdaları çözdürmeden ve pişirmeden yiyemezse Kur'an-ı Kerim'i de anlamadığımız bir lisanda sürekli okuyarak ihtiyacımız olan kılavuzlanmaya kavuşmamız mümkün değildir. Adl olan Yüce Allah kullarının eğitimine o kadar önem vermektedir ki sosyal rolü ve eğitim seviyesi ne olursa olsun her kuluyla tek tek muhatap olmak istediği için kitabını bizlere lütfetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in meal edilemeyeceği veya edilse bile herkes tarafından anlaşılamayacağı veya falanca zamanlarda okunmaması ve benzeri birçok söylemler tamamen Yüce Allah'ın bizlere olan rahmetine aykırı ve maalesef şeytanın icat edip yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'in ilminden uzak yaşayan Müslümanlara kolaylıkla kabul ettirdiği batıl kanunlarıdır. Furkan suresi 30. ayet. O gün peygamber, "Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar." der. Ne kadar ilginçtir ki, ümmetim, ümmetim diye bizlere her konuda merhametle yaklaşan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, az önce bahsi geçen ayette bizi resmen Yüce Rabbimize şikayet etmekte ve Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzaklaşma tehlikesinde olduğumuzu bu ayet bize göstermektedir. Sakın unutmayalım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresindekiler bulundukları mertebeye Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumakla eriştiler. Bizler de bu geçici hayatı rahat yaşamak ve ahiretimizi de güzel kılmak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i her zaman anlayarak okumalı ve okutmalıyız.